Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Just Malin Just Malin Just Sevgili sanatseverler bu rakamlara dikkat 9'da 6'yı topladığınızda 15 ediyor Herhalde bu kolay kolay olacak bir şey değil Hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza Hoş bulduk Hoş bulduk günaydın Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler siz de stüdyomuza Hoş geldiniz Fahir Bey Hoş bulduk teşekkürler lütfen Macera dolu bir günden sonra yeniden aramızdasınız Fahir Bey. Hoş evet, geldiniz. Macera dolu, sağlık dolu günler diliyoruz sizlere de. Evet, ee, siyasi analizi bol bol yaptık bugün. Siyasi analize devam mı yoksa başka şeylerden bahsedelim mi? Çünkü analiz, analiz, analiz. Ben dün analiz seyretmekten içim kıyıldı valla. Ondan bir... mı bir tane ekmek yedin sen? Gecenin vakti içim kıyılmış yani. Analizi seyrederken... Analiz insanı içine eziyor değil mi? Bir Hakkı. ekmek, tam bir ekmek mi yedin yoksa bazlama veya... Tortilla veya lavaş mıydı? Tam bir ekmek Somun mu yani? Aha. Somun mu? Ata ekmek mi? Yoksa e, bu tava ekmeği mi? Yoksa, yoksa dilimlenmiş torba içinde satılan ekmeklerden <gülüyor> dilimlenmiş mi? Dilimlenmiş olsaydı bir noktada dururdum. Dilimlenmemiş olanda. Büyük ekmekten kopçuk koparma suretiyle. Peki... Büyük ekmek dediğin ata ekmek o zaman. Yok, Yok canım yani. ekmek. somun Peki, ekmek. Peki bir ekmeği mesela şöyle... Ne yediğimi ek... sormanızı Dur, istemiyorum. Dur bir dakika geleceğiz oraya. Önce bir gözümüzde canlandırmak için ayrıntı soruyoruz değil mi Fahir? Evet tabii. Bir ekmeği böyle ilk defa ucundan kopardığın zaman o ekmeğin tamamını yiyeceğini biliyor muydun? Yoksa sana da mı bir sürpriz oldu? Yok zaten ilk kopardığım parça ekmeğin yarısıydı. Aha bakıyorum Ege Bey bana yıllarca soktuğunuz laflardan sonra... Ekmek konusunda adeta elinizin kolunuzun uzantısı haline getirmişsiniz ben ekmeği. Ben sana bir yorum yap diye söylemiyorum ama hiç koparmasaydın Ege o zaman. Yani yarısını kopart diye demediğimiz suslan. Yarısını kopardım o yarısını... Bu hamburgeri e, de öyle küçük yiyor. Küçük İkiye şey. böldürüp yiyor ama sonuçta o hayvan gibi hamburgeri yiyor yani. Valla bu dün şey yani ekmekle şey yaptığımı düşünüyorum. Ne? Terbiye ettiğini ee, mi kendini? Böyle bir golden shot yaptım. Bundan sonra hayatımdan çıkarıyorum galiba. Golden shot dedin. Ee, peki neyle yedin? Zaten şöyle soralım. Neyle yedin? Galiba herkesin sabah sabah canını çektirecek şey olan salçalan. Salçalan dedin. Normal ev salçası, düz salçası mı yoksa market salçası mı? Yani bir özel bir market salçasının içinde zeytinyağı. Hmm, zeytinyağı bitti biraz daha zeytinyağı dökeyim devam edeyim diye. Salçayı böyle bir kayık tabağa koydun ondan sonra üstüne zeytinyağı mı döktün yoksa içinden almak suretiyle ekmeği sürer ekmeğeydin Kayık tabak sureti Ha öyle iyi üşenmemiş o zaman Tabii canım kayık bol zeytinyağı bol cemak. Ege Çünkü ekmeği e, kavanozun içine banarak ye Ger. Yok zeytinyağı koymadan olmaz diyerek zeytinyağı bitti tekrar zeytinyağı dökmeliyiz Lak lak lak lak lak lak lak banmalı sürmeli hakikaten bir günah gecesiydi. İyi geçmiş olsun nasıl hissettin sabah kalktığın zaman bir Hafif günahkar mi? olarak mı uyandın yoksa yepyeni sıfır bir adam olarak mı uyandın? Bir suçluluk duygusu vardı elbette ama kimse bilmez falan diye düşünüyordum ama itiraf ettim. Evet bir günahkar olarak uyandı ama günahlarını itiraf ettiği için otomatikman şu anda tertemiz hayatının ilk günündesin. Bir de şu var ben hep konuşuyoruz ya sokak çok vakit geçirmedim çocukken. O yüzden sizler Salçalı gibi ekmek. salça ekmek tecrübem yok. Evet, ne abi. yapıyorum? O çocukluktan gelen eksiği 40 yaşından sonra Gidermeye kapatmaya çalışıyorsun. Dünya zaten öyle ya da böyle giderir. Şimdi gidermesen yarın öbür Almam gün 60-70 yaşında yapıyorum. yarın Ama... öbür gün çok daha ilerlemiş yaşlarında salça da aklına gelmeyecek o zaman. Salça yerine başka şeyler yiyeceksin. Ama o bünye onu bir şekilde ekmeyesin. Kayıp tabağa da koymana gerek yok. Zeytinyağı şey. dökmene hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Zaten salça şey yiyemiyorum. ya yiyemiyorum. ...yo diyemiyorum diye dolaşacağım. Herkesin yani her vücudun var bir salçalı ekmek ihtiyacı ama... ...o sokakta yen, yenen salçalı ekmeke. Yine yarım yamalak bir şey yapmışsın. Ama Evdeydin değil mi sen? Aşağıydı teras... yemedin yani. Yok yok terasa yok, çıksaydı yok. bari. Terasa çıksaydın o da abi. sokak sayılırdı. Terasa Açardın. çıkıp şey yapacaktın... ...bir tane top var ya arabanın bagajında. Onu da alıp böyle bir ayağını duvara vurup vurup... ...bir yandan salçalı ekmeği yiyecektin... ...bir yandan topa vuracaktın. Bizim evin her tarafı top. Bagajlar, odalar çekmeceler işte top da kaçırılmıştı fırsat. Neyse artık Oktaycığım yani biz kaçırılan fırsatlara değil önümüze bakacağız. Önümüzden bakacağız. Yani yolculuğum yepyeni bir hayatı başladı adım. Ne yapacaksın? Evet ne? Ne yapıyoruz? Ee, siyasi analiz mi yapacağız? Siyasi analiz mi Oktay? Nedir? Sen belirle. Ben biliyorsun üstünden tır geçmiş bir adam gibiyim. O yüzden kafam çok şey değil. Zenginlik e, üzerine konuşalım isterseniz Fahibe. Çok güzel, güzel bir dosyanız ya. vardı zenginlik mutluluk getiriyor mu diye bir dosyanız vardı evet zenginlik ee, mutluluk getiriyor Ronaldo. mu Ronaldo'nun analığı Ay yok Ronaldo'nun anası ee, hakikaten e, çok üzüntü verici hadiseler hayatımıza ya? giriyor ee, işte hiç bir yer ülkemiz gibi değil yeni seçimlerden çıkmışız demokrasinin en güzel örneklerinden birini vermişiz ee, fakat Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun anası Dolores Averio e, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Adolfa Suarez havaalanında üzerinde 55 bin euro olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ya, ya demiş oğlum verdi bunu yola ben açtı. Ben kimin anasıyım biliyor musunuz demiş. E, demiş. Demiş kimin anası olduğunu. Az bile demiş yani. E tabi İspanyol yasalarına göre önceden belirtilmediği sürece biliyorsunuz İspanyol yasalarının iki önemli kuralı var. Önceden belirtilmezse eğer sen kaşarlı kıymalı pide istersen bunları birbirine karıştırmadan getirirler. Bu Doğru. birinci kuraldır. İkinci Bana kuraldır. yarısı kaşarlı yarısı kıymalı gelir. Evet. değil mi? Bana Aks... belirtilmemişti. Mesela İspanya'da yediğinde değil mi daha önceden? Tabii. E, aynı şekilde yine e, aksi belirtilmedikçe 10 bin eurodan fazla nakit çıkaraman Doğru Efendim alışveriş yapalım. Çıkaraman Ama Ronaldo'nun annesine de 55 bin herhalde bildirilecek bir meblağ değildir diye düşün Kaç paralar Aslında alıyor Ronaldo? Aslında e euronun en yüksek şeyine ne? 1000 euroluk mu var? Bangunot olarak 500'lük gördüm yok ben. galiba ya Binlik vardır ya 1000'lik sistem kullanmıyor mu onlar? binlik sistem mesela zaten kullanıyorlardır. bin 10.000. Bunlar hep Avrupa'da kullanılan, kullanılan sıralar Ama mi? para olarak var mı onu bilmiyorum. Bence var. vardır ya bin euro. Ben 500 euroyu ben de biliyorum. Çok özür dilerim. Geçmiş yıllarda bir yerde bir hesap için 500 euro verdiğimde ortalığın bu kadar paniğe kapılmasını anlayamamıştım. Hesap için 500 euro mu verdim? Ya Türkiye'den. Türkiye'de bir... mi? Hayır Oktay'cığım yurt dışına gittiğimizde... Turist olarak ilk turist, harcaması galiba. Turist olarak ilk harcamam çünkü zaten üstümde 500 euro nakitle gitmiştim. O da bir blokaj halindeydi. 100 euro'ya bile onlar şey yapıyor ya. Onlar dediğim... Oktay Türkiye 500 euro... dışındaki herkesi şey Yemin kastediyorum. ediyorum şeye paniğe kapıldı herkes. Bir de görmemiş olabilirler daha önce öyle söyleyeyim yani çünkü falan diye yine aynı şekilde. Bulgarca mı bu konuşma? İspanyolca ama ha. galiba Hı. adam o anda Bulgar asıllıya döndü yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> adam Kaba 500 euro'yu görünce nevri döndü falan öyle bir sıkıntı olmuştu ama 1000 euro'luk varsa 55 bin euro dediğinde 55, 55 yani. Bin... bin euro'luk bile olabilir. <gülüyor> doğru. O da olabilir doğru yani çok, yani çok mantıklı. Yani 1000 euro'luğa inanıyorsunuz da. 55 bin, bin euro'luğa inanmıyorsunuz? Ee, neyse dedin, demişler hani zannediyorsunuz ki han hanımefendi hamapuslarda sürüm sürüm süründürelim mi? Hayır demişler 10 bin eurosunu cebine koymuşlar. 45 bin eurosunu almışlar. Bu burada kalsın. İhtiyacınız oldukça gelin buradan alın. İhtiyacınız oldukça olur. Oldukça. Ne oldu mesela 10 bin euroyu harcadın. Nereye gidiyorsunuz demişler İtalya'ya. Gidiyorsun İtalya'ya harcadın 10 bin euroyu. Baktım para azalıyor. Atla uçağa hop git tekrar İspanya'ya. Gel buradan 10 bin euroyu al. Tekrar git İspanya'ya. Kaç kere yapabilirsin bunu? En az 4-5 kere yapabilirsin değil mi? 10'luk On, sisteme göre düşünecek o olursun. O aradaki 5000'i de uçak parası olarak düşün. Gitti, Mantıklı gitti. işte ya. Uçakta da bir şeyler yiyip içebilirsin. Tabii ki. Hı -hı. Orada da var öyle Orada bir yıkaya. Orada da para, parası var. alabilirsin. Hı -hı. Bir şey soracağım Fahir. şuyla beraber mi gitmiş? Oğluşu yokmuş yoksa, yanında. Oğluşu, yoksa tek başına mı gitmiş? Yok oğluşu yok. Oğluşu Ayy. yok tek başına gitmiş. Hmm. Arkadaşlarıyla işte bir şey gezisine çıkmışlar. Ne? Ne derler ona? Tura çıkmışlar tur. Ha öyle kalabalık. Hmm, kalabalık cama gidiyorlarmış. Ay demiş ne yapacağım ben de bu kadar şey yapayım. Al demiş ya al oğluşum bana yine gönderiz. Uçak seyahatleri o zaman e, ünlüler arasında pek revaçta. E, ünlüler, ünlüler genelde uçağı tercih ediyor diyebilir miyiz? Angelina Jolie ile Brad Pitt de e, Amerika'dan Fransa'ya giderken. Ay ben de gördüm onu. Ekonomi sınıfında uçmuşlar. Fransa'ya gitmişler. Fransa'da e, Paris'ten. E, Nis'e e giderken ekonomi e, sınıfında yolculuk etmişler o oh, şey Paris'ten Nis'e e giderken değil mi hmm. e, Amerika'dan Fransa'ya gelirken de ekonomi de gelselerdi de görseydim ben çünkü Brad'in de ayakları uzun. Sürekli olarak o Brandsiz önden olur. rahatsız olur ya. Bir de kaç çocukla? İç çocuk... haplarda şey demişti. Ben zaten bir şey yiyemiyorum yani 45 dakikalık da bir <gülüyor> uçuş falan demiş Angelina Jolie. Ama tabii Angelina Jolie'nin kafadan şey oluyorlar tabii Ekstra Brad... bagaj ücreti alınıyor. Brad Pitt'in acil çıkışa oturmuşlardır herhalde değil mi? Brad Pitt'in bacakları tamam. Angelina Jolie'nin kafası sonuç olarak. Ee, tabii ama çocukları oraya oturtmazlar biliyorsun. Çocuklar... Her bilete 100 euro koy. Efendim diyor kafanız sizin canına, canına Yani şeye kabine de diyor. o Kabin, kabin boy var. değil değil Tabii canım, Zaten o hani kabin onların... boy mu değil mi diye Bir tane şey var ya havaalanlarında Bir tane böyle bir kutu Hı -hı. var ya oraya sokuyorsun eğer o, oraya giriyorsan <gülüyor> Jolie, kabin boyu girebiliyorsun falan uçağı diye. Uçağı kaçırmışlar ya. Angelina Jolie kafayı sokmuş oraya kabin boyu mu kafam diye. Sonra kafayı Çık, bir kaldırmış. Çıkamamış. Metal, metal şeyle onunla beraber. Onunla beraber kalkmış. Güvenlik gelmiş şey yapıyorlar. E ben böyle bineyim demiş. Makine de ötüyor. Da da da diye. Bir de paniğe kapılmış. Makineye gitmeden önce ne oluyor ne oluyor <gülüyor> falan diye kafasını çevirince. Etrafa 2-3 kişiye de çarpmış o. Sevgili şey dinleyiciler <gülüyor> Ne olaylar ne olaylar Vallahi bu hafta olaylara gibi Sivil havacılığın cilveleri bunlarda Ne yapıyoruz biz kokpit programı mı yapmaya başladık Kokpit programı yapmaya başladık Küçücük arı uçak indirtti diye Şimdiki haberimiz o <gülüyor> Onu da yapalım ya Dikkat ettiyseniz devamını falan anlatmama gerek yok şey Küçücük diye. bir arı Koskoca uçağı ne yapmış olabilir İndirtmiş mi Daha önce söylediğin gibi indirtmiş Arı küçüktür arı... ama uçak indirtir Uçak diyor. indirtir diyerek İngiltere'de yaşanan olayı size A'dan Z'ye anlatmış olayım. Oktay çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ee, böcekler ve Sivil Avacılığa Hırdamız Köşe'nin sonuna Rakenrolda geliyoruz. Thunder Play That Funky Music radyonuzda. Modern sabah Radyo türlesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler 8:55 oldu saatimiz 9 Haziran Salı sabahında modern sabahlar devam edecek bir süredir bildiğimiz size nasıl söyleyeceğimizi bilemediğimiz bildiğimiz bilemediğimiz de diyebiliriz size nasıl söyleyeceğimizi sayarsan bilemediğimiz bir şey var söyle bir ee, şey yapabilir miyim ben baştan bir ee, şunu söyleyebiliriz herkes radyolarını biraz daha yanlış bir pozisyonda bir alırsa biraz e, da Ege, e, fonu da birazcık e, alım. Gerçi Oktay'cım tamam. yani sonuçta bu fonda <gülüyor> belli yani. <gülüyor> Get it right fon. Hepimizin hayatında çok önemli yer teşkil ediyor. Şimdi biraz daha herkesi daha dikkatli dinlemeyi davet ettikten sonra. Gerçi yani bir seferde söylemeyeceğiz. Önümüzde bunu bol bol söyleyeceğimiz günler de olacağı için. Evet. Aslında istersen fonu şöyle açabiliriz de yani şey olmaz. Çünkü e, fon kısık da olsa yüksek de olsa durum değişmiyor. E, Bugüne kadar pek çok konuda pek çok şey söyledik. Ee, bir kısmı yalan dolandı bir kısmı gerçeklerdi <gülüyor> bir kısmı şakalı şakaydı bir kısmı şakaydı ama e, bu, bu, bu dakikalarda de, bahsedeceğimiz konu konunun, tamamen evet. gerçek henüz yaşanmamış ama yaşanacak, yaşanacak, bir, yaşanacak, bir, yaşanacak olay. bir olay yani. yani şakala şaka diyeceğimiz bir hadise yok her söylediklerinde bir şaka bir espri hayat bir radyo programı değil ee, ve bu söyleyeceklerimiz de bir radyo programından ziyade bütün hepimizin hayatını ilgilendiren bizce çok en önemli bize göre, bize göre çok önemli bir açıklama kamuoyuna H saygıyla duyurulacak bir hadise 9 Haziran 2015 bugün salı Saat 8.56 mı? 8.56 aynen. Evet, Bunu açıklamak istiyorduk ile... sizlere sevgili dinleyiciler. E, Haziran'ın 9'unda olduğumuzu e, <gülüyor> açıklamış oldu. Şaka Allah şaka 9'u Dokuz, değil evet. Şöyle bir e, durum hakikaten şimdi e, nasıl ifade edeceğimizi uzun zamandır düşünüyoruz ama neyse ki hakikaten de bu ifademizi tekrar tekrar değişik biçimlerde dile getirecek bir vaktimiz var ama modern sabahların e, sona ereceğini öğrendik. Geçtiğimiz hafta e, biz de bunu güzel bir şekilde modern sabahların geride kalan 16 yılına yakışır bir şekilde uzun bir veda haline e, getirmeye karar verdik. 25 Haziran'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Ondan sonra da gönüllerimiz sizlerle birlikte olacak. Ama bedenlerimiz <gülüyor> e, stüdyoda başka, olmayacak. Stüdyoda başka başka, başka olmayacak. yerlerden evet. evet. kalbimiz sizin için atmaya devam edecek. Anlaşılmamış olabilir Ege. E, şey. Modern sabahların e, radyo otu ve modern sabahlar birlikteliği e, sona eriyor hı hı. demek galiba çok da şey olmaz. Doğru. E, 25 Haziran 2015 Perşembe günü modern sabahlara yakışır şekilde bir Perşembe günü e, veda, edeceğiz. veda edeceğiz. Son kez radyotüde evet. olacağız. Ha, diyeceksiniz ki başka yerde mi olacağız? Sonra nerede olacaksınız dersen onu. onu kimse bilmiyor. Biz de dahil olmak üzere kimse bilmiyor. Hani ne zaman oluruz, olur muyuz, olamaz mıyız? E, tabii ki radyo maceramız bir şekilde tahmin ediyorum. Umarız ki devam eder ama modern sabahlar. E, bu sezon hani beklersiniz ya böyle işte yaz saatine girersiniz. Eylül, Ekim ayları. Haziranda hep zaten ara veriyorlar canım falan gibi bir değil. durum. Ha, bu seferki ara biraz uzunca bir ara. İnsan ara. Ara da olmayabilir efendim. Ara da olmayabilir. Yani bu ara diye düşünmemek lazım. E, modern sabahlar bitiyor sevgili dinleyiciler. Özetle ve çok e, basit bir şekilde söyleyecek olursak. E, belki başka yerlerde başka programlar da yapacağız. Ama hiçbir zaman... Ee, şu şey olacak mı? Ezgi Hanım yani... demiş ki bugün 1 Nisan'mıştım eğersem, değil mi demiş. Yok efendim o yüzden, o yüzden tarihi ısrarla söyledik. 9 Haziran bugün. 9 Haziran evet. Yani. sabahların Bilmiyorum. biteceği tarih 25 Haziran'dır. Son programı yapacağımız tarih. Evet. Ee... 3 haftamız var. Uzun uzun güzel güzel. Beraber güzel, veda, güzel. veda edeceğiz. Geçmişi şöyle hep beraber yad edeceğimiz, herkesle umarız ki vedalaşabileceğimiz. Ee, işte kalplerini kırdıklarımızın insan, tekrar kalbini kazanarak e, mikrofon başından ayrılabileceğimiz bir 3 e, hafta olmasını diliyoruz. Evet, 3 hafta da tutmuyor ama iki hafta yeter gibi duruyor. İki hafta iki. Ne bu haftamız var? Öbür bir haftamız var. Ev bir haftamız. Kaba bir hesapla 16 gün. İşte 25 x 9, 9 eşittir. 16 gibi... Işte bol bol hesap yapacak, vaktimiz de olacak, vakti. sevgili evet. olacak. Her gün çıkarma işlemlerinin sonuçları değişecek ama değişmeyen bir gerçek var. En sonunda e, bizler modern sabahları radyotu de başladığımız, 99'da başladığımız, bugüne kadar da e, heyecanla, mutlulukla devam ettirdiğimiz programımızı e, bitiriyoruz. Daha doğrusu bitirmemiz gerektiğini öğrendiğimizden beri... E, bunu size nasıl, bunu söyleyeceğimiz? nasıl söyleyeceğimizi düşünüyorduk. Demek ki böyle söyledikten sonra insan bir rahatlıyor sonrası artık yavaş yavaş tatlı anıların tekrar gözden geçirilmesi olacak gibi geliyor isterseniz evet, ee, bu saatin sonunu böyle bir veda şarkısı sanki. bir veda şarkısı olsun bu kadar veda, veda şarkılarımız çok olacak Yani 34 tane veda şarkısı çalarız dramatik şarkılar dinleyeceğiz mesela bu dinleyeceğimiz şarkı 99 yılında modern sabahların ee, ilk şarkısı buyursunlar efendim bununla başlayalım Hadi bakalım. veda sürecine radyo türesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha merhaba. Modern Sabahlar devam ediyor dedik ama daha önce de nereye kadar <gülüyor> devam. sorusunun cevabını da vermiş olduk. Ee, şimdi herkesin kafasında tonla soru var. Evet onları neden? zaten 5 ne 1k kuralı çerçevesinde. 5 neden 1 konu diyorsun ya. Yani 5 <gülüyor> neden 1 konu adlı 5 tane neden sayman lazım? Modern Sabahlar 25 Haziran'da neden ee, bitiyor, bitiyor? Olabilir. Olabilir. Ee, şimdi şöyle bir şey olabilir. Ee, biliyorsunuz ben burada sıralayacağım o olabilir olabilir biz şey hayır diyeceğiz ya, ya da evet, evet diyeceğiz, diyeceğiz. Ee, mesela e, topuklu ayakkabıların çok zararlı olduğunu biliyorsunuz kadınlar giyiyorlar çok evet. zarif oluyorlar stilettoları olsun falanları olsun falanları senin olsun. olmadığın gün e, bunu konuşmuştuk evet ama işte bir terlikler daha ha. çok zararlı biliyorsunuz tabi o ortaya çıktı bence i̇şte bu, bu yüzden modern sabahlar, <gülüyor> modern sabahlar bitiyor olabilir hayır fışt, fışt. Yanlış. Yani yanlış birinci, birinci nedeni Çizdik. Peki e, Amerika'da yapılan araştırmaya göre iki şişe gazlı içecek içersen günde karaciğerine acayip zarar veriyorsun. Biz Doğru acaba olabilir. sabahleyin çünkü sürekli olarak şey diyorduk bu Ege adamı Ege herifi demek istedim. Bundan sonra programın sonuna kadar sana herif diyebilir miyim çok yani şey olmaz. Bir defa içinde kalmasın. E, Kısaça e, egemen diyoruz zaten o da Ege, aynı şey. Hayır bizim herif. Ege adamı anlamında. <gülüyor> Ege adamı bizim herif anlamında. Ha. Yani programdaki herif Ege'ymiş. Ben de sen o zaman kaşık düşmanıyım istersen. <gülüyor> Oktay bu durumda sen ne oluyorsun bilmiyorum. Ne ben, Tahta çanaklar olayım <gülüyor> ben de. Ee? E, e, karaciğere acayip zarar e, veriyor. Doğru. Acaba onun etkisiyle mi bizim... Bu söylediğin şey doğru ama modern sabahların... Hesab etmesiyle de alakalı değil. Ayırması... değil. Değil evet ikinci neden de değil. Ondan sonra o zaman şey olabilir e, dedikodu e, gıybetle ilgili o ömrü uzatıyor mesela onunla ilgili biz çünkü sürekli olarak sabahları gıybet yapıyoruz bu da genel. Gıybetin ömrü uzattığıyla ilgili haberi galiba modern sabahlarda 7-8 sene önce e, işlemiştik. İşlemiştik keşke 7-8 sene sonra da işleyebiliyor olsaydık. <gülüyor> Yanlış. Yani şimdi tabii Maalesef bak şöyle mi? bir durumdayken yani şunu da yapamayacağım dinleyicilerimize. Hani bu birincisi şuradan başlayalım. Şakala şaka diyeceğimiz herhangi bir, bir konu yok. durum yok. yok evet, Bazı şeylerin şakası Çünkü olmam. bize de denmedi. Evet e, bize de denmedi hakikaten ne yalan söyleyelim. Geçen hafta e, bize söylendi bu sevgili dinleyiciler. Çünkü çok fazla tweet var. O tweetlerde sorular da var. Şöyle bir toplu cevap vermiş olalım hem. Teviklere hem Yani önümüzdeki günlerde yani 25 Haziran'a kadar olan süreçte bol bol açıklama yapacağız zaten. Ee, bol bol açıklama yapacağız. Herkesin kafasındaki pek çok soruyu elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Bizim bildiğimiz kadarıyla, ee, bilmediğimiz kısmı ile ilgili olarak da bir şeyler, de, bir uydurmaya, şeyler uydurmaya çalışacağız. Ama en nihayetinde bahsettiğimiz e, bu durum ortada bir. Gerçek olarak kocaman bir şey şeklinde, abide şeklinde duruyor bir veda abidesi. Bunu ne yapacağız zaman içerisinde bir 15-16 günlük süremiz var. Biz de hazmetmeye çalışacağız. Umarız hazmedebiliriz. Kasım 1999'da başlayan modern sevaplar. Ee, araya giren e, vatani görevler dolayısıyla silah, ufak ufak aralar yani, vermiş olmasına rağmen. 25 Haziran 2015, 2015 itibariyle 2015 de. de e, Radyoottu da olmayacak. Radyotunun, yani başka e, bir yerde olacak diye de bir şey söyleyemiyoruz evet, şu anda. Radyoottu hani, da de olmayacak demek sanki taşınıyoruz falan gibi. Böyle bir taşınıyoruz ha, öyle bir şey değil? yok. Öyle evet. bir şey yok. En azından 26 Haziran. Da ...ve sonrasında de olmayacak. Yani o, o evet, net. Orasını evet netleştirelim. Ama yani şuraya gidiyoruz diye şu anda... E, ...kendi defterlerimizde ve klasörlerimizde... ...öyle bir şey yazmıyor. Evet. Yani gidiyoruz diye bir şey... <gülüyor> ...demek de bana biraz şey geliyor da... ...gidiyoruz tabii ki bir şekilde ama... E, gidiyoruz, hayır. E, yani hani... Gidiyoruz biraz kendi inisiyatifinde değerlendirilen bir şey ya. Tamam. Git dediler. Hmm, yani bu yeni var olan durum netice Yeniden yapılanma diyelim aslında. Evet, Radyo'nun Radyo Tün... yeniden yapılanması çerçevesinde. Yeniden yapılanma çerçevesinde. Evet. Yeniden yapılanma Ulanma stratejisi açı. var. radyotünün o kapsamda ee, Burada kendimize yollarımız... bir yer bulamadık. Ayrılmış. Evet. Yollarımız, yollarımız ayrılmış. ayrılmış. Hı -hı. Bize söylenen o. Ee, bu yeni yapılanmanın da ee, her ne kadar bizi kapsamamasına rağmen heyecan verici bir şey olduğunu da dinleyicilerimize söyleyelim biz evet. heyecanla dinlemeye devam edeceğiz olan bitenleri e, heyecanla takip edeceğiz 20 yıldır yaptığımız gibi e, bazı yorumlar var onlara hemen cevap verelim bir kere en başta parası neyse verelim gibi bir şey var hani bu şu 20 yılı geride bıraktık 16 yıldır da çok samimi bir şekilde modern sabahlarda konuşuyoruz sizlerle bunun e, maddi bir şey olmadığını e, bildirsiniz diye düşünüyoruz Hakikaten de öyle evet. bir e, anlaşmazlıkla bittiğini düşünmenizde e, bizi de biraz kırar işin Hı. doğrusu. Öyle evet. bir şey yok. Ama parasını vermek istiyorsanız tabii <gülüyor> <gülüyor> yani ki bunun dışında e, para vermek isteyenlere de elbette kapımızın açık olduğunu da bir kez e, daha e, söyleyeyim. Çünkü e, meselen para değil ama para tatlı bir e, aramızda şey olabilirsin yani sonuçta program da yok böyle bir ilişki kurmak için düzenli bize mesela var onunla ben nasıl şey yapayım bir de ee, onun dışında bir şey daha var baskılar on, yüzünden mi evet, işte, politik sebepler, politik mi, sebepler işte mi konuşturmuyorlar mı o yüzden mi çok konuştukları için mi öyle bir şey de yok, şey yok. modern sabahlar her zaman özgür bir ortam sundu bize evet, sonuçta ee, burasının da ODTÜ olduğunu bir şekilde yani daha doğrusu ODTÜ'ye bağlı olduğunu ee, düşünecek olursak evet en azından bildiğimiz kadarıyla o ve hiç tahmin rahatlık. ettiğimiz evet. kadarıyla evet. biz hep rahattık. Bugüne kadar kimse şunu konuşun bunu konuşmayın diye bir şeyle hiçbir şekilde gelmedi. Ee, ve Her bunlarla da alakalı... Özgür bir ortam ortamda, bıraktı bize. Evet. Onunla konuşma fırsatı verdi. Arkamızda vardı. da durdu. O Zaten buradaki bizi e, şey yapan buraya en çok bağlayan şeylerden bir tanesi de yani işin içinde maddi boyutları da olmadığını da göz önüne alacak olursak buradaki bu özgürlükçü e, yayıncılık anlayışının hı hı. olması e, bu sadece tabi özgürlükçülükten kastımız politik olarak istediğimizi söylemenin ötesinde e, yaratıcılığımıza da herhangi bir e, ket vurulmadı hakikaten e, aklımıza geleni yapabildik e, yıllar yani içerisinde, politik olmasına gerek yok tabi. değişik e, farklı bütün her şeyi yayıncılık yerine, olarak deneme şansımızla Oldu. Yayıncılık anlamında da özgür bir ortamımız hani vardı. Burada. Bunlar önünde bir engel belirdi de biz de böyle afra tafrayla bu işi bitirdik gibi bir düşüncede oluşmasın dinleyicilerimizin aklında ne maddi sebepler ne özgürlüğe getirilen bazı kısıtlamalar sebepler bunlar değil. Yani o değil Oktay'ın dediği gibi e, yeni bir yola giriyor radyotu 20 yılın ardından e, değişen koşullarla yeni bir yayıncılık anlayışıyla yoluna devam edecek. E, yani şöyle bir, şekilde bir bakıldığı biraz... zaman radyo açısından e, mantıklı da görünüyor. Evet gençlerin de önü açılacak. Yani şimdi bir şekilde de 16 yıldır e, sabah e, seansına diyelim sabah matinesine adeta şey demir atmış şekilde kazık gibi e, duruyorduk bir taraftan ama bakıldığı şimdi, zaman yani sabah yayınına demir atmış gibi ama şimdi de ee, demir attım yalnızlar gibi bir durum da olabilir Fahir öyle bir durum da var maalesef <gülüyor> bunu <gülüyor> da göz <gülüyor> onu da bir gerekiyor. şekilde göz bulunduralım ne var ne soruyorlar dinleyicilerimiz biraz daha cevaplayabileceğimiz ee, şeylerse e, cevaplamak isteriz çünkü tek tek e, hepsini cevaplamak yani biraz... bize kızan var dinleyicilerimiz arasında iki çok kızan var ee, e, ne olduğunu tam anlamamış olan dinleyicilerimiz var e, haklı olarak e, şaka aşakakle devam ediyor dinleyicilerimiz çok var e, ve tabii ki genel havaysa e, üzülme üzerine Vallahi şunuiyoruz ama hem üzmek istemiyoruz ama bir taraftan da bunu söylemekte ben hani garip bir şey görmüyorum gerçekten çok üzgünüz yani bugün son programı yapmıyoruz Sonuçta 25 Haziran son program Tarihimiz olarak açıkladık zaten Biz biraz ee, rahat Yani sen Sanki ya, çok sanki... rahat söylüyormuşuz gibi değil Ama tabi bunu hani bir şekilde söylemek gerekiyor Ve inanın e, Hayatımda çok çok üzüldüğüm Çok ender şeylerden Bir tanesidir bu bizim için de Hem e, son derece Duygusal yaklaşık e, Yani hepimizin burada 19-20 sene emeği var. Program zaten 16 yıldır devam ediyor ki hani Türkiye'de bırak dünyada bile bu kadar uzun süre aynı radyoda aynı saatte aynı adamların yaptığı programı bulmak gerçekten e, bizim için büyük bir şanstı. E, bunu sonlandırıyor olmak bizim için hem duygusal anlamda. E, yani ben insan şey yapamıyor Söyleyecek kelime bulamıyor Hani üzüntüyse gerçekten e, hepimiz çok üzgünüz sevgili dinleyiciler Yani sizler eminiz çok üzgünüz. Biz bunu size nasıl ifade edeceğimizi zaten Bir haftadır düşünüyoruz Bir haftadır, haftadır nasıl düşünüyoruz nasıl söyleriz Yani bir şekilde bir yerden başlayarak söylememiz gerekiyordu ee... Zaten yanlış ifade ettik dersek Yarınımız var öbür günümüz var Yani doğru bir şekilde ifade etmiş ee... olacağız Her şey netleşmiş olacak ee, Veda programımıza kadar Evet veda programımıza kadar Geçmişi şöyle hep beraber yad edeceğiz. Onun bir kere bir şeyini verelim. Modern sabahlara da yakışır bir şekilde 25 Haziran'a geleceğiz ve son programımızda. Umarız ki herkesle beraber oluruz, tüm dinleyicilerimizle beraber. Ondan sonra... Şunu da söyleyelim, yani 2015'in hemen başında bit artık 2015 derken bu... Bu hiç aklımıza gelmemiştir. <gülüyor> gelmemiştir. <gülüyor> Reklama geleceğiz ama Son önce... Son 12 program. Şöyle bir kaba bir hesap yaptım ben. Son 12! Son 12 programı yapıyoruz. Onu doyasıya e, yaşamak umuduyla sevgili düzgar. <gülüyor> Modern, sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkının çok çirkin olması stüdyoya çabuk göndermizi sağladı. en büyük tesellimiz de bu. Modern Sabahlar devam ediyor. İyi ki bilsin dedisinler diye mi çaldım bu şarkı? Valla ya. <gülüyor> Aslında yani çok İki da fena oldu. Ay. ay. Ay ay. Neyse ya sonuçta şöyle de bir şey var. Uzun uzun veda edeceğiz daha. Yani 25 Haziran diyor sevgili dinleyiciler. Hakikaten Herkese burada. verecek bir cevap olacaktır elbette ki. Umarız 25 Haziran'da kafalarımızı net bir şekilde hepimiz... Ee, bir inşallah kısa süreli bir vedamız olur. Durumu kabullenmiş Durumu şekilde, kabullenmiş şekilde. Stüdyodan çıkacağız O yüzden madem vakitimiz var. Yani her şeyin var, bir sonu var biliyorsunuz. Ee, demek ki yani bir şekilde modern sabahlarında sonu böyle. Ve şey de isterdi yani açıkçası. Çünkü e, seçim sonuçlarından sonra bir istikrarsızlık ortamı doğdu ve Doları vurdu, borsayı vurdu ve üçüncü etapta da modern sabahları vurdu. Biz burada e, ikininin yüz göstergesi diyorsunuz. Tüm seçim e, kampanyası boyunca AKP'ye oy verin dedik, bağırdık Yoksa istikrarsızlık olur dedik, dinletemedik. Bakın <gülüyor> ne oldu. Buyurun efendim. Evet. Haberlere bakalım. Evet haberlere bakalım Oktay. Şimdi hakikaten değil mi? Yani istikrarsızlık. Nasıl haber vereceğiz onu da bilmiyorum. Buradan habere dönüş nasıl olur o konuda benim de net bir fikrim yok. Ama arzu ederseniz siz bize bir kılavuzu giydin. Birden böyle dalalım isterseniz. Dalalım bir, ya dalalım, dalalım. normal programmış şey gibi. Çünkü daha çok veda edeceğiz. Keşke isterdik biz burada işte hani ilerleyen yaşımızda. Eee ya Ege gene kabahatini yedi diye biz burada sıkıntılarımızı şey yapmış olmalı söylemiş olmalı esprili, hayal dille, esprili bir dille tabii mi? ki esprili bir dille yapacaktık <gülüyor> yapamadık valla 25'ine kadar e, Ege yedin, yedin, yedin, bu diyordum. imkanım <gülüyor> var <gülüyor> yedin yedin yemedin Ayağına gelmiş fırsat biraz zor <gülüyor> yersin aslında bu istikrarsızlık ortamında acaba yemeği de düşünebilir mi olur ee, valla şey bir var dinleyicilerimizden olurdu. gelen yorumlar arasında tam bir yüzümüz gülmüştü diye bir şey var. Biz de zaten onu düşünerek dün söylediğim neşemiz yerinde kalsın diyerek aslında Pazartesi sabahından itibaren açıklamamız yapı böyle devam etmek istiyorduk ama dün herkesin keyfi yerindeydi. O yüzden o keyfi biz de biraz daha yaşayalım sonuçta bunu söylemek bizim için de biraz ağır geliyor. Biz de şunun bir keyfini kaçıralım başka keyfini sürelim. Ondan sonra başka konuları konuşalım yarından itibaren başlarız dedik. Ee, onu da çok iyi anlıyoruz hakikaten de buyurun efendim haberlerle devam edelim Hayır, neler haber, oluyor haberlere neler geçeceğim. Ee, çok net bugünkü konumuzla ilgili haberim var elimde bir dosyan var ama senin sesinde hala her an şakala şaka diyecek gibi bir e, şey mi buluyorlar tını, tını, tını varmış mı? Zeynep onu söylüyor. onu bir o tınının senin bir fıtratında olduğunu e, evet, bir bizim, belirt istersen evet, ki bir... Bir yanlış anlama <gülüyor> olmasın Biraz <gülüyor> böyle şeyin Böyle şakası şeyin şakası olmaz. Olmaz Yani kazı kadar yani. adamlar da yani bu kadar yıldır program yapan insanlar da e, böyle şeyin şakasının olmayacağını gayet Az bilirler. Bilmemiz gerekir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla tabii ki diyorum ya en baştan beri böyle bir şey olacak diye böyle bir beklenti olacak şakala şaka diyeceğiz diye öyle bir şeyi... Keşke bilseydik diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. O zaman son 12 programdayız bugün. Son 12! Ee, son 12 programda madem uçaklara ve kokpit dünyasına ayırdık. Bir uçak haberi daha ben vermek <gülüyor> istiyorum izin verirseniz. Şimdi havayı, dağıt, Bravo, havayı bir daha toktay Bravo. Havayı biraz dağıtayım. Havayı biraz dağıtayım. İngiliz e, model Kate Moss'u biliyorsunuz. Hı hı. İngiliz model Kate Moss. Güzelce mi biliyorsunuz? ile ünlü mankenimiz kimdir? Kate Moss doğru cevap. Evet. Hmm, mankenliği Her de, yere il, öyle İngiliz... gidiyormuş. Ben İngiliz İngiliz'im açılın. geliyor. İngiliz kimdir desem yine Kate Moss. Pek çok manken var. Zaten zaman. şöyle diyor önce İngiliz'im sonra mankenim sonra Kate Moss'um. İnsan yok mu bunların arasında? Doğru. Bir önce İngiliz'im çünkü... sonra mankenim sonra insanım sonra Kate Moss'um. İnsanın en son gelmesi gerekmiyor mu? Tamam önce İngiliz'im sonra mankenim sonra Kate Moss'um sonra insanım şimdi bir ara düşündüm de sen bunu dördünü sayarken Kate insanın en başta olması lazım önce Kate'im sonra insanın sonra, sonra mosum. mos'um sonra mankenin sonra, sonra, sonra, sonra İngiliz'im Demiş ve İngilizce çat de pasaportu koymuş, koymuş masaya. masaya zaten çat, çat, çat, birkaç çat meşhurdur biliyorsunuz. Bir. Pasaportu. Pasaportu meşhurdur değil mi? Başka iki. Elma çayı. Elma çayı meşhurdur. Fish and chips. Üç, elma çayı meşhur mi? mu İngiltere'de yoksa çok seviyorlar mı? Yok burada Sadece. görüyorlar çay ya. çayı meşhur benim bildiğim. Beş çayı diye. Hayırca elma çayı elma değil. Elma mı içer, kuşburnu mu içer ona kraliçe demiş ben karışmıyorum demiş. Granül Sen 5'te çayını içeceksin. Ne çayı içeceğine ben karışmam demiş. Oralet seviyorlar. Buraya gelince böyle kiviri elmalı falan görünce dayanamıyorlar. Hep içiyorlar. Kutu kutu elma çayı aldılar ya. de ben askerliğimi yaparken bütün İngiltere. Oktar bütün İngiltere geldi. Oktar, bunu hangi tarihe atalım? E, i̇stersen 11 Haziran tarihini de senin e, askerlik, askerlik anılarını yapalım. Ya evet bugün hiç konuşmuyoruz biz. Konuşmadık daha doğrusu yayında askerlik anılarını. Ona bir gün Bir günü komple askerlik anılası yapalım. Tamam doğru. Burada çünkü biz Bizim çavuşumuz var. Çok güzel çavuşum merhaba. Benim. Aramızda askerliğini çavuş olarak yapan Ege kişi. Kişi. Evet. Bizim herif Ege Kayacan. E, bizim herif. vallahi güzel gitti Ege. Önümüzdeki 12 günü bizim, bizim herif, herif diye mi? Bizim herif. Yıllarca <gülüyor> şu programda 16 senedir bir lakap yapışmadı. Bulamadım. Son 12 günde de yapışmaz diye umuyoruz ama bakalım. Tabii ki umduğumuz bazı şeyler <gülüyor> ...umduğumuz gibi olmadı. Buyurun. Kate Moss diyeyim mi ben tekrar Kate Moss bizim heriften devam edeceksin. İyi dedin. Kate didin. Moss uçakta pilota hakaret edip çantasına sakladığı... Hakaret edip mi? ...vodkayı içince Londra'ya e, ne eşliğinde inmiş olabilir... Ambalaz eşliğinde. eşliğinde. Vodka'yı sonuna kadar içtiyse ne içtiğinde olabilir efendim. Ama e... polis şeyde hakaret etmiş. E, pilotu da hakaret Pilotun etmiş. Pilotun duyuyor hakaret etmesi ya? Senin kullanıcı an ben diye mi? Yoksa? Tabii canım. Kapıya vurmuş. Ayağıyla vurmuş. Kokpitin kapısına mı? Evet. Ondan sonra vodka şişesi boşalınca alınca şişeyi tak tak tak tak tak tak tak diye vurmuş kapısına. Onlar dikkat etse hep kapısını vuruyor. Evet. Çantası yavurmuş yani kapısına. Masa olsaydı masaya çat çat çat diye vursaydı ama maalesef olmamış. Özel <gülüyor> uçak mıymış bu? Yok canım. Tarifasyon. Tarifeli Ay, uçak demek. Minakta korkmuştur. Ay, delirdi delirdi. Kate Kate Moss, Moss değil mi diye oturmuşlar. Aa, Kate Moss'un yanına oturduk. Erken sonra sarhoş kadının yanına oturdu diye inmişler. Sık sık sansasyonel haberleri konu olan Kate bu kez havada sarhoş olmasından ziyade 3. sınıf havayolu şirketi olan <gülüyor> e, özel bir firmayla uçması herkesi şaşkına çevirdi diye de haber var vodka'ya gidiyor çünkü para. demek ki bunlar hakikaten şey biz çok özeniyoruz ya böyle Aa, bir de Türkiye'den bir, gidiyormuş Bodrum'dan İngiltere'ye giderken olmuş bu olay a a skandal. önce bana demiş alkol getirin demiş alkol, mu? Hancı, alkol hancı bana alkol ve kadın getirin demiş ve rom getirin demiş ondan sonra yok efendim bizde böyle bir şey yok çünkü bizim uçakımız 3. sınıf <Gülüyor> havayoludur efendi. açıklama yapınca ortalık karışmış Ondan sonra getirmemişler. Onu ben de o zaman demiş çantamdan çıkardığım bunu içeriğim demiş. Bu arada bir free herkes, almış demek ki. O zaman free, demişler. Herkesden almış. Şartçı. Herkesin canı çekerdim demiş. Şöyle de yapmayın demiş. Bu arada bir uyarımız olması lazım bu haberi girerken ve çıkarken onu söyle. dostunuz Aa, değildir. Söylemeden olmaz. Hakikaten. Evet. Onu da söylemiş olur. Zaten en güzel örneğini de görmüştük olduk. İsterseniz biraz eskilere gidelim. Yine modern sabahların klasiklerinden bir tanesiyle reklama geçelim. Shades Apart'da devam ediyoruz. Sevgili sona severler modern sabahlara. Stranger by the Day 103.1 Radyo Otudu. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. Radyo Modern sabahlar devam ediyor. 9.52 oldu saatimiz. Veda vakti geliyor. <gülüyor> ya Ege Zaten ya. Zaten şurada kalmış 12, 12 program. program. Bir tanesinin daha vedasına geldik sevgili dinleyiciler. Ama e, sizlerden gelen yoğun e, bazı fikirler var. Onları değerlendireceğiz. Bu 16 yılda ne varsa hepsini şu kalan günlerinizde bir daha yapabiliriz. Yani yaparlar, var onları değerlendireceğiz derken... E, tamam bitmeyemader sabahlar değil öyle anlaşılması En yoğun fikir o ama onun son... konuda yapacak bir şeyimiz <gülüyor> yok. Son 12 programda artık bir tanesi de bitti. 11 sayabiliriz değil mi? Son hmm. 11 Son 11 programda yarından itibaren eski ııı ee... ...şakalarımızdan yapacağız size. Kim var kim yok modern sabahlarına. Özellikle sabah komik olanlardan yapacağız. Ondan sonracıma vedalar Ö edeceğiz. Yalnız Özge Hanım gerçekten ayakları yere basan bir e, yorum yapmış. Pek çok tweet var sağ olsun dinleyicilerimiz. E, yorumlarıyla fikirleriyle duygularıyla bizi yalnız bırakmadılar. Özge Hanım şöyle demiş parlamenter sistemle yürümeyeceği açıktı. Başkanlık demeye şart hoş. bitmesin demiş. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Doğru. Doğru hakikaten de ama biz dedik istikrara oy verin diye burada yırtındık yani. Hakikaten evet, ondan diye. sonra modern sabahların ancak filmini sanırım. yaparlar. Filmini çeker. <gülüyor> onu mu diyecektim? Onu diyecektim. <gülüyor> filmini çekersiniz. Özge Hanım şöyle dedim, 45 yıldır üçlü koalisyonla idare edilen program dinliyorum. Hiçbir zararını görmedim diyerek. Doğru. Yani Doğru sonuçta... ama bir yere geldi tıkandı. Artık e, Türkiye'nin önünü açmak için koalisyonlar dönemi e, Ege Pahir Oktay koalisyonunda dağılacaktı. Zaten çok uzun vardı. Hızlı gitmiyordu yani program. Evet, yani koalisyon dağılacaktı deyince sanki biz de dağılıyormuşuz gibi. Ege aşk olsun sen de insanların kafasında bin bir soru işareti varken zaten söyleyeceğin her kelimenin. Böyle bir yerlere gideceğini düşünerek insan bir strese giriyor. Bilmiyorum vallahi biz dağılar mıyız. Az önce mutfakta ne konuştuğunuzu ben geldiğimde bir, bir şey konuşuluyordu. Tamamen kapandı yani. Abi konu... işte ikili bir şovumuz var. Senin sonuçta şahsi şovun vardı biliyorsun yıllardır. Evet. Ee, bir şekilde biz de yapacağız. Ben de aynı şeyi ben hissettim. Ne? Nerede? Ben mutfağa geldim ikinizin de elinde salçalı bir Artvin salçalı ekmeği vardı. İkiniz de apurpuriyordunuz hiç. Artvin değil Oktay o. Hatay. Hatay. Hatay'ın acılı ekmeği i̇şte dedikleri. İşte bile yanlış söylemişsiniz bana. Takip <gülüyor> etmeyeyim diye. Takipçisi olacağız diye bir şeyimiz var. Onu bile şey yapamamış. Ee, ne demiş? Dur bakayım. Hmm. Ne demiş? Dinleyicilerimiz biraz onlardan bahsediyor. Nedir bahs bu bitişin <gülüyor> sebebi diye bir soru var. Herhalde radiosun. Şöyle söyleyelim. Ulaştır. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bir güzel bize güzel Bunun da şey. bir sonu olması gerektiği <gülüyor> evet. söylendi radyolarda. Yeni yap yeniden yapılanma, yeni yapılanma denir. Yeniden. Yeniden yapılanma stratejisi kapsamında. Kapsamında değerlendiriyoruz. Evet. Zeynep Hanım Nusret esprisi yapılsın demiş. Nusret'ten e, önce yapacağız efendim. Yapacağız efendim. efendim. Nusret esprisi yapacağız. Ondan sonra e, efendime söyleyeyim çok güzel Şenoldan veda eder. Etmişti ama bir daha dirilip dirilip peki, bir daha peki, veda evet. eder. Evet. Demircan'ı veda eder YRK'siyle Efendime söyleyeyim küçük mübaşiriyler Bence bir yarın Atilla abiye bağlanırız değil mi? Tabii canım. Ama bence son programda Atilla abinin Son şeyleri söylemesi lazım ama Bence ara ara da bağlanırız yani Atilla abi bide... de biliyorsun eczanesini kapatıyor Bu da tesadüf olamaz yani Aa, ya. Yani bir artık 2015 derken Hakikaten ne 2015'mişsin Arkadaş ya ne, ne 2015'mişsin ya Tek üzüldüğüm şey yani bu kadar zamandır ıı, Devam eden programımızda Şeyi göremedik ne derler ne? E, Prens Charles'ı Yani bir, bir misyon programıydı Çünkü bu ki. E, Kraliçenin ve İngiliz monarşisinin e, En yakın takipçisiydik Ve Türkiye monarşi haberlerini bizden aldı e, Bir haberimiz daha vardı yani ben çünkü bir programda demiştim hatırlıyorsunuz Benim iki tabancam sayısız kursunum var. Kraliçe'ye gelen ilk önce beni bulur Evet gibi. sen Şeyler demiştin değil mi onu? Çok anlamsız olmuştu onu evet. demeseydim keşke. Şimdi, ya yani belli keşke olmaz. Valla ben de bekliyorum. Kraliçeden de bir haber bekliyorum yani onu da söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim bekliyorum yani. Ne tip bir haber? 11 gün var kraliçe ya tahtı verecek çalsa... Ben sana söyleyeyim. Ha mi yoksa bizim program biz işine kadar mı? Yemin ediyorum böyle içimde bir hissiyat var. Yani o varsa zaten o da gerçekleşirse bütün şeyi tamamlamış, halka tamamlanmış olacak. Zaten bütün misyonumuzu da tamamlamış zaten oluyoruz. Zaten bu kadar çok kaybettiğimiz şey var. 2015'te e, tanıdığımız ünlü sevdiğimiz simalar var ya. Roke, hı hı. Roketleyenlerden bahsediyorum. Ancak öyle bir şey olursa toparlar herhalde. <gülüyor> 2015 kendini. Bit artık 2015... Demeye devam eder miyiz Kraliçe tahtını bırakırsa açarsa? Yok canım başka tahtlarda dengesizlikler oldu ya o açıdan biraz yüzümüz gülmedim mi yani? Genzon trons diyorsun tamam anlaşıldı. genzostrons trons. Genzon trons yani. Şimdi sevgilin de e, programımızın Veda şarkısı ne olacak falan diye yo Yoğun bir tartışma var ee, Önümüzdeki günlerde Veda şarkısı adaylarını Bol bol çalacağız sizlere Burada listesini yapacağız, listesini ne yapacağız? yapacağız top, 40, top 40 olarak mı yapacağız yoksa Top 40'lik vaktimiz maalesef, maalesef top, 40 top, 11 <gülüyor> Hayır. Hayır, top 11 belki fire top 11 belki bugün bugün de sahatte evet, her gün bir <gülüyor> tane şey. Mesela Top bugün ilk aday şarkımızı verelim. Hakikaten ilk aday şarkısı ve e, bu da bence listenin en tepesindeki şarkılardan bir tanesi. Evet. Ve dinleyicilerimize de soralım dur şarkıya geçmeden önce <gülüyor> güzel böyle veda şarkıları olabilecek varsa, şarkılar varsa modern sabahlarla Bildiğiniz, dinlediğiniz, ağzınıza dolaşan, aklınıza takılan şarkılar varsa onları da bizde evet, paylaşabilirsiniz. paylaşabilirsiniz. Bugünkü veda şarkımız bakarsınız 25 Haziran'daki veda şarkımızda bu olur. Yarın sabah yeniden görüşmek dileğiyle. hoşça Hoçcakalın. Dream Day, <gülüyor> Time of Your Life. Radiniz'da. Bir gün bir gün olacak.